Aziz sıddık kardeşlerim. Bu şiddetli kışta ve manevi dehşetli ayrı tarz bir kışta ve nevi beşer ictimai hayatında müthiş kanlı diğer tarz bir kışta çırpınan biçarelere rikkati cinsiye ve şefkati neviye cihetinden gayet derecede bir hüzün ve elem hissettim. Çok yerlerde beyan ettiğim gibi yine Erhamur Rahimin ve Ahkemül Hakim'in olan Onların Halıkı Kerim ve Rahîm'in hikmet ve rahmeti benim kalbimin imdadına yetişti. Manen denildi ki: Senin bu şiddetli teessürün o Hakîm ve Rahîm'in hikmetini, rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. Rahmeti ilahiyeden ileri şefkat olunmaz. Hikmet-i rabbaniyeden daha ekmel hikmet dâire-i imkânda olamaz. Asîler cezalarını Masumlar, mazlumlar, zahmetlerinden on derece ziyade mükafatlarını alacaklarını düşün. Senin daireyi iktidarın haricinde olan hadisata onun merhamet ve hikmet ve adaleti ve rububiyeti noktasında bakmalısın, ben de o ollüumsuz, şiddetli elemi şefkatten kurtuldum. Otuz sene evvel aşairlerde gezerken böyle sual ettiler. Acaba şu zaman ve dehrin şikayetindeki hatta büyük zatlar ve evliyalar dahi felekten ve zamandan şikayet ediyorlar. Ondan sani üzülcelal'in sanatı bediine itiraz çıkmaz mı? Cevap hayır ve asla. Belki manası şudur. Güya şikayetçi der ki: istediğim emir ve arzu ettiğim şey ve teşehhi ettiğim hal hikmet-i ezeliye'nin düsturu ile tanzim olunan alemin mahiyeti müstait değil ve inayeti ezeliyenin pergeliyle nakşolunan feleğin kanunu müsait değil ve meşiyeti ezeliyenin matbasında tabolunan zamanın tabiatı muvafık değil ve mesalihi umumiyeyi tesis eden hikmeti ilahiye razı değildir ki şu âlemi imkân feyyazı mutlakın yedi kudretinden şu ukulumuzun هندesesiyle ve tehevvüsümüzün iştihasıyla istediğimiz her bir semeratı koparsın verse de tutamaz düşse de kaldıramaz. Evet, bir şahsın tehebbüsü için büyük bir daire-i muhita hareket-i mühimmesinden durdurulmaz. İşte otuz sene evvelki cevaba Risale-i Nur dahi zelzeleler bahsinde böyle küçük bir haşiye ilhak ediyor ki: Her bir unsurun maddi ve manevi kış ve zelzele gibi hadiselerin yüzer hayırlı neticeleri ve gayeleri varken şerli ve zararlı bir tek neticesi için onu vazifesinden durdurmak O yüzer hayırlı neticeleri terk etmekle yüzer şer yapmak ta bir tek şer gelmesin gibi hikmete hakikate rububiyete münafi olur. Fakat külli kanunların taziiğinden feryat eden fertlere inayatı hasse ve imdadatı hususiye ile ve ihsanatı mahsusa ile Rahmanur Rahim her biçarenin imdadına yetişebilir. Dertlerine derman yetiştirir. Fakat o ferdin hevesiyle değil hakiki menfaatiyle yardım eder. Bazen dünyada istediği bir cama mukabil, ahirette bir elmas verir. Üstadımızın ve Risale-i Nur'un ciddi hakayıkları içinde en tatlı bir fâkiyesi tevafuk olduğu için, kardeşlerimize yine bu iki gün zarfında küçük bir iki tevafuku, size bundan evvelki tevafuka hâşî olarak yazıyoruz. Evet, nasıl ki kelimatta ve kelimat mektubede tevafuk,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 Onun kapı çalması tevafuk ettiği gibi aynı cümle iki defa okunduğu zaman Emine dediği kelimesi okunduğu anında aşağıdaki kapıyı Emin açtı, gelmek zamanı gelmeden geldi. İkinci gün yine başka bir adama okunduğu vakit Emine dediği kelimesini okuduğu vakit aynı anda yukarı kapıyı Emin açtı, gelmek adetine muhalif olarak geldi girdi. Bu iki tevafuk hane sahibesinin tevafukuna, tevafuku gösteriyor ki en cüz'î işlerimiz de tesadüf değil, kastî tevafuktur. Hem 4 ay evvel bize bir parça tarhana getiren Risale-i Nurşakirtlerinden Fuad'ın İstanbul'a gidip, 30 gün tehirinden geç kalmasından endişe ettiğimiz aynı günde, onun tarhanası bittiği aynı günde gelmesi tevafuk etti. Hem aynı günde bir parça tereyağı, biz ve üstadımızla bunun bereketini hissediyorduk, bittiği dakikada, onun miktarına tevafuk edip,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 Çünkü manası olan inayet ve iltifat rahmet murattır ve o bahis dahi manevi bir şükürdür. Risale-i Nur Şakipleri'nden Emin Feyzi. Aziz Sıddık kardeşlerim. Nur fabrikasının sahibiyle, Kahraman Tahiri bizi gayet mesrur eden müjdeler veriyorlar. Hem bazı meseleleri soruyorlar. Sizlerdeki erkanın verdikleri karar ve münasip gördüğü tarzlar benim reyimin fevkinde inşallah isabet ederler. Madem benim reyimi de almak istiyorlar, şimdilik, evvelce nazlanan matbaacılara lüzum yok. Hem mesleğimize muhalif yeni hurufa, Risale-i Nur'un bir nevi müsaadesi hükmüne geçtiği için lazım değil. Sizler, el makinesiyle yazdığınız miktar yeter. Zaten nazif de, el makinesiyle bir derece çalışıyor. Tashihine çok dikkat etmek lazım. Eski hurufla elmas kalemli kardeşlerim, matbaaya ihtiyaç bırakmıyor, bize yardım etsinler. Sorduğunuz ikinci cihet ise, Hafız Mustafa'ya verdiğim yeni hurufla iki risale, çoğu ayrı ayrı olsun, bazı da beraber olsun. Gençlere ait risaleciğin başında isim olarak, Sırâc-ül-Gâfilîn veyahut Gençlik Rehberi namı, tevhide ait risaleye, Hüccetullahil-Bâliğâ namını veyahut Misbah-ül-İman kerâmet mecmuasının ismi ise, Sikki-i gaybi veya Tasdik-i gaybiyenin hatemi namını başında yazarsınız. Arabi Virdül Ekberi Nuriye'ye edilmişse, Arabi bilmeyen Risale-i Nur şakirtlerine bir teshilat olmak için 7. Şua Ayetül Kübra ve 20. Mektup'ta izah ve tercüme edilen sayfelerinin numaraları Virdül Ekber'in kenarlarına rakamla bir haşiyecik gibi yazılsa iyi olur. Yani bu Arabi makam Filan risalede, filan sayfede izahı var diye işaret edilse ve elmas kalemli kardeşlerimiz bunu tevzi edip her biri bazı nüshaları böyle işaretlerle kaydetse ve hem el makinesiyle yaptığınız veya matbaadan gelen risalelerden numune için bir iki nüshasını bize gönderseniz iyi olur. Aziz sıddık kardeşlerim. Bu şiddetli maddi ve manevi kıştaki gala ve varlık içinde kaht ve derdi maişet bu ağır basması cihetinde ekseri fakirul hal olan risale-i nur şakirtlerinin bu dehşetli hale karşı sarsılmaları ve tesanütleri bozulması ihtimaliyle ziyade endişe ediyordum sizler her zamandan ziyade bu fırtınada tesanüdünüzü ve ittihadınızı ve birbirinin kusuruna bakmaması birbirini tenkit etmemesi risale-i nurun vazifi kutsiyye-i imaniyesi hesabına mükellef ve muhtaçsınız Sakın birbirinizden gücenmeyiniz ve tenkit etmeyiniz. Yoksa az bir zaaf gösterseniz ehli nifak istifade edip sizlere büyük zarar verebilirler. Derdi maishat zaruretine karşı iktisat ve kanaatla mukabele etmeye zaruret var. Menfaat-ı dünyeviye çok ehli hakikati, ehli tarikatı dahi bir nevi rekabete sevk ettiği için endişe ederim. Risale-i Nur şakiretleri içinde şimdiye kadar bu cihet onları zedelememiş. İnşallah yine zedelemez. Fakat herkes bir ahlakta olamaz. Bazıları meşru dairede rahatını istese de itiraz edilmemeli. Zarurete düşen bir şakirt zekatı kabul edebilir. Risale-i Nur'un hizmetine hasrı vakit eden rükünlere ve çalışanlara zekatla yardım etmek de Risale-i Nur'a bir nevi hizmettir. Hem yardım edilmeli fakat hıs ve tamaa ve lisana hal ile istemek olmamalı. Yoksa ehli dalalet ki hırs ve tamağ yolunda dinini feda etmiş, onlar nazarında kıyası bin nefs cihetiyle, Risale-i Nur'un bir kısım şakirtleri dahi, dinini dünyaya alet ediyorlar diye çirkin bir ittiham ile taarruzlarına meydan açar. Sizler, ara sıra ihlası ve iktisad lemalarını ve bazen Hücumat-ı Sitte Risalesini mabeyninizde beraber okumalısınız. Sizin şimdiye kadar fevkalade sebat ve metanet ve tesanüt ve ittifakınız. Bu memlekete medar iftihar olacak ve istikbalini kurtaracak derecededir. Dikkat ediniz bu yeni fırtına sizin tesanüdünüzü bozmasın. Arabi Virdul Ekberi Nuriye dair müjdeniz ve kahraman tahirlerin ve mübareklerin sari ve dehşetli hastalıklara tiryaklar ve ilaçlar yetiştirmeleri ve mütemadiyen çalışmaları bizi belki ruhaniileri ve ricâlül gayb zatları dahi sevindiriyor. Hülusi'nin Velasr'ı nükte icaziyesine karşı tam takdiri ve tasdiki ve Konya'ya tahvili Hizmeti Nuriye noktasında beni memnun eyledi. Evet Risale-i Nur şâkirtlerinin birincilerinden faal birisi o ehemmiyetli şehre gitmesi lazım idi. Kardeşlerim, Lemai Müdafaat'ta Isparta muhbirleri unvanı ile bizi hapse terk eden Ankara'daki zalimler irade edilmiş. Mecburiyet tahtında öyle demişiz. Şimdi, Isparta benim mübarek bir vatanım ve çok kıymettar kardeşlerimin dahi sevgili vatanları olduğundan, Isparta muhbirleri kelimesini o makamlardan kaldırdım, onların yerlerine mülhit zalimler yazdım. Siz de öyle yazınız. Hem Kahraman Tahir'in bana yazdığı müdafaat risalesinde, ihtiyar lemasında Ankara'ya ait bahsinde sekizinci rica yazmış. Halbuki yedinci rica'dır. Onu da tashi ediniz. Tahiri gibi kahraman bir mahduma sahip olan ve hanesinde Risale-i Nur'un altı şakirdi bulunan kardeşimiz Hüsnü Efendi'ye, bil mukabele selâm ve tebrik ederiz. Bismîh-i Subhaneh. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا <بِحَمدِه> Aziz kardeşlerim, Kur'an'a ait en cüzi en küçük bir nüktenin de kıymeti büyük olduğundan, işarat-ı Kur'aniyenin bu zamanımıza temas eden küçük bir şu'a'ı bugün Sûre-i vel Asr'ı nükte-i icaziyesi münazebetiyle Sûre-i Fil'den manayı işarî tabakasından tevafuk düsturuna istinaden bir nüktesini beyan etmem ihtar edildi. Şöyle ki Sûre-i elem terakeyfe meşhur ve tarihi bir hadise-i cüziyeyi beyan ile külli ve her asırda efradı bulunan o gibi ve ona benzeyen hadiseleri ihtar ve tabakâtı işâri eden her tabakaya göre bir manayı ifade etmek umum asırlarda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 Birinci cümlesi Kâbe-i Muazzam'a hücum eden Ebrehe askerlerinin başlarına Ebabil tayyareleri ile semavi bombalar yağdırmasını ifade eden Termihî'nin Bi Hicâretin cümley-i kutsiyesi 1359 edip dünyayı dine tercih eden ve nebi beşiri yoldan çıkaran medeniyetçilerin başlarına semavi bombalar ve taşları yağdırmasına tevafukla işaret ediyor. İkinci cümle elem yec'al <gülüyor> keydahüm Fi tadlil, Kelime-i Kudsiyesi, eski zaman hâdisesindeki Kâbe'nin nurunu söndürmek için, hilelerle hücum edenlerin kendileri yokluk, zulümat dalaletinde aksülamel ile aleyhlerine dönmesiyle tokat yedikleri gibi, bu asrın aynen hilelerle, desiselerle, zulümlerle, edyan-ı semaviye Kâbesini, kıblegâhını dalalet hesabına tahribe çalışan cebbar, mağrur ehl-i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 senin mübarek vatanın ve kıblegahın olan Mekke-i Mükerreme'yi ve Kâve-i Muazzama'yı hârikulâde bir surette düşmanlarından kurtarmasını ve o düşmanların nasıl bir tokat yediklerini görmüyor musun diye manâ-yı ile ifade ettiği gibi, bu asra dahi hitâb eden o cümle-i kudsiye, manâ-yı der ki, senin dinin ve İslamiyetin ve Kur'an'ın ve ehl hak ve hakikatın cebbar düşmanları olan dünyaperest, ve dünyanın menfaati için mukaddesatı çiğneyen o ashabu dünyaya senin Rabbin nasıl tokatlarla cezalarını verdiğini görmüyor musun gör bak diye manay işaresiyle bu cümle aynen makamı cifrisiyle tam 1359 tarihiyle aynen afat-ı semavi nevinde semavi tokatlarla İslamiyete ihanet cezası olarak diye manay işareti ifade ediyor yalnız ashabül fil yerinde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 ve fakir ve masumlar ve mazlumlara fani mallarını ve hayatlarını ahiretlerine çevirmek ve kıymetler eylemek ve dünyadaki günahlarına keffare üzünp etmeye kaderi ilahiye fetva verdiler. Ben bir buçuk senedir dünya perestlerin bu musibette vaziyetlerini ve safatlarını ve ikincihar ve umumi sayfelerini kat bilmiyorum. Fakat iki sene evvelki vaziyetleri, Bu sure-i kutsiyenin manayı işarî tabakasından gelen tokatlar tam tamına onların başlarına iniyorlar ve surenin bir manayı işaretini tam tefsir ediyor. Tahlil. Tarmihin bi hicaretin. 2 ta 800, 2 ra 400, 2 mim 1 ba 1 ha 1 ya yüz. Tenvin vakf olmadığından nun'dur 50. 1 ha bir cim 1 Maddə elif 9 Mecmu 1359. Pitadlil dat 800 fa 80 ta 400 2 ya 20 2 lam 60 tenvin vakfaras gəlmish sayılmaz yekunu 1360. Alam təvə keyfe faalə rabbuke bi ashabil fiil 2 ra 1 ta 800 2 fa 2 kaf 200 2 lam 1 mim 100 1 ayn 1 sat 160 4 ba 3 elif 1 ya 1 ha 29 elfil yerine gelen ed dünyadaki 2 dal bir elif 9 1 nun 50 1 ya 10 bir elif 1 bu yekün 1359 eğer okunmayan elif sayılmazsa 1358 eder hem arabi hem rumî tarihiyle bu semavi tokatların ayrı ayrı çeşitlerinin zamanlarına tevafuk ile parmak basıyor Haşiye. Evet bu Tokat'tan pürşer beşer şirkten şükre girmezse ve Kur'an'a tarziye vermezse melaiike elleriyle de ahcarı semaviye başlarına yağacağını bu sure bir manayı işarî ile tehdit ediyor. Umum kardeşlerime birer birer selam ve dualar eylerim. Kardeşiniz Sait Nursi